Yaşam için teknoloji. Merhaba. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce resmi gazetede yayınlanan karara göre 61 ilde 344 maden sahası için ihale açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak olan ihalenin teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak. İhaleye ilişkin bilgiler ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle genel müdürlüğün internet sitesinde duyurulacak. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği yani Çetko deniz kaplumbağaları kostümüyle Adana'da gelenekselleşen Portakal Çiçeği Festivali'ne katıldı. Dernek üyeleri Adana'nın küresel ölçekte tehlike altında olan deniz kaplumbağasının yuvalama sahillerinde su gözüne yapımı devam eden Hunutlu Kömürlü Termik Santrali hakkında gelen ziyaretçileri bilgilendirdi. Çetko bu yıl doğa ve su temalı kostüm yarışmasında deniz kaplumbağası kostümüyle Adana'daki yuvalama alanı santral inşaatında ve feda edilen deniz kaplumbağalarını ve Adana'nın temiz hava hakkını temsil etmek üzere alandaydı. Yeşil deniz kaplumbağası Helonia Midas Dünya Doğayı Koruma Birliği yani IUCN tarafından kırmızı listede tehlike altındaki canlı statüsünde Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki kumsalları Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın tüm Akdeniz'deki popülasyonunun %80'ine tüm Türkiye'deki popülasyonunu ise %91,5'ine ev sahipliği yapıyor bölge. Adana'da yapılan Hunutlu Termik Santrali, Su Gözü Kumsalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deniz Kaplumbağalarının korunmasına ilişkin 2009-10 sayılı genelgeye göre korunması gereken önemli bir deniz kaplumbağası yuvalama alanı olan bir bölgede. Adana'ya temiz hava kampanyasını başlatan ve Doğu Akdeniz Çevre Platformu'nun bir üyesi olan Doktor Bölükbaşı sözlerine şöyle devam etti. Change.org'da 2 yıl önce Adana'ya temiz hava ismiyle başlatılan imza kampanyasına bugüne kadar tüm Türkiye'den 113 binden fazla kişi destek verdi. Yıllardır devam eden mücadelemizi Adana'ya yeni bir kömürlü termik santral istemediğimizi Adana Portakal Çiçeği Festivali'nde de söylemiş olduk. Adana'ya kömürün is kokusu değil portakal çiçeklerinin kokusu yakışır dedik. Kampanya adresi taksim Adana'ya temiz hava. Yayınlanan yeni bir rapor elektrik üretiminde en hızlı büyüyen kaynaklar olan rüzgar ve güneşin 2021 yılında küresel elektrik üretimindeki payının %10'u yakalayarak rekor kırdığını ortaya koyuyor. Önemli bir kilometre taşı teşkil eden bu seviyeye şu anda dünyada 50 ülke ulaştı. Genel olarak 2021 yılında küresel elektriğin %38'i temiz kaynaklardan üretilirken kömüre dayalı üretimin seviyesi ise %36'da kaldı. Rapor 2021 yılında dünyanın en büyük 5 ekonomisi de dahil olmak üzere 50 ülkenin elektrik üretiminde rüzgar ve güneş payının %10'a ulaştığını ortaya koyuyor. Dünya genelinde Paris anlaşmasının imzalandığı 2015 yılından bu yana rüzgar ve güneşin payı 2 katına çıktı. En hızlı dönüşüm elektrik talebinin %10'unun sadece son 2 yılda fosil yakıtlardan rüzgar ve güneşe kaydığı Hollanda, Avustralya ve Vietnam'da. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimindeki rekor büyümeye rağmen, 2021'de elektrik talebindeki küresel artışın sadece %29'u bu iki kaynaktan geldi. Geri kalanı ise fosil yakıtlardan karşılandı. Yani artışın %71'i fosil yakıtlardan. Sonuç olarak 2021'de kömür enerjisi 1985'ten bu yana en hızlı büyümeyi gösterdi. 9 puan üzerine çıktı ve 10.042 terawatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Dehşet verici, korkutucu. Rüzgar ve güneş üretimi ise 2021 yılında %17 büyüdü. Enerji sektörünü 1,5 derece hedefine yönlendirmek için rüzgar ve güneş enerjisinin 2030'a kadar her yıl son 10 yılın ortalaması olan %20'lik bileşik büyüme oranlarını yakalaması gerekiyor ki bunun gerisinde bu da dünya için hiç iyi haber değil. Çevre, iklim ve sağlık için işbirliği projesi, Çisip ve Temiz Hava Hakkı Platformu çatısı altında bir araya gelen STK'lar ve kurumlar Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölümlerin arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında revize edilerek aşağı çekilen sınır değerlerini benimsemesi ve önlem alması çağrısı yinelendi. Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesini ve kirlilik seviyelerini belirlemeden en önemli ölçüt kabul edilen PM2.5 sınır değerini 2021 Eylül ayında güncelleyerek 10 mikrogram metreküpten 5 mikrogram metreküpe düşürmüştü. Türkiye'de mevcut durumdaysa hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığını korumak için belirlediği güncel sınır değerlerinin de bir öncekisinin de karşılamıyor. Yani hiç karşılamıyor. DSE'nin güncel değerlerine uyum konusunda 2021 yılında tüm ülkeler sınıfta kaldı. Türkiye'de de durum farklı değil hatta kötü daha kötü. ÇESİP ağında yer alan sağlık uzmanlarına göre 2021 yılında açıklanan yeni hava kalitesi sınır değerlerine dikkatte alarak hava kirliliğiyle mücadele edilmesi gerekiyor. Durum bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün eski kılavuz değerlerine uysak bile Türkiye'de 45 bin erken ölüm engellenebilirdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.